Ali İhsan tola orman mühendisliğini bitirmiş ve Bediüzzaman zaman hazretlerinin ziyaretine gitmiş. Namazdan sonra İshara tür icazdan ders okunuyor. Herkesin elinde bu kitaptan var. Biri okuyor, diğerleri takip ediyor. Ali İhsan Bey de takip ederken bilmediği bir kelime görünce durmuş. Acaba bu kelime nedir diye düşünüyor. Bediüzzaman Hazretleri gözlüğünü çıkarıp demiş. Yeni gelen takılma, devam et. Al-İhsan Bey utanmış. Okunan yeri bulmuş, okuyana tabi olmuş. Ama yine bilmediği bir kelimeye rast gelince yine acaba bu kelime nedir diye düşünüyor. Bediüzzaman Hazretleri yine gözlüğünü çıkarıp demiş. Yeni gelen, takılma, devam et. Bu durum Birkaç defa olunca zaman Hazretleri dersi bitirip demiş. Misafiri mutfağa götürün. Ali İhsan Bey mutfağa girince üstadın hizmetinde bulunan abiler kahvaltılı ne malzeme varsa hepsini birden önüne yırmışlar. Kocaman bir ekmek, büyükçe bir tabak peynir, büyükçe bir tabak zeytin. Ali İhsan abi anlamış ki bunların hepsini ben birden yemem, azar azar öğün halinde yiyebilirim. Birden hepsi bitmez, Risale-i Nur'da böyledir diye anlamışım.